başladığını düşündük ona karar verdik çünkü çocuklar öğrenemiyorlar başka bir dilleri var sonra e, büyüyorlar e, farklı e, yollardan geçiyorlar ve bir gün isyan ediyorlar sonra e, para bulmaya çalışırken e, filmi ertelemek zorunda kaldık çünkü kısa filmler yapmıştık daha önce Artık profesyonel olarak yapmak istiyorduk. Bu nedenle e, para ararken ertelemek zorunda kaldık. Ta ki 2007 yılına kadar. Para bulamamıştık ama borç biraz bulmuştuk. Ama filmi yapmamız lazım noktasındaydık artık. Çünkü başka bir şey yapamaz hale gelmiştik bile. Sonra işte Özgür bir yolculuğa çıktı. Ben o dönemde izin alamıyordum işten.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 ettik orada ee, bir Kürt öğretmen arkadaş bize yardım etti ee, ve o sırada işte Emre bir arkadaş grubuyla geldi ama içlerinden hemen fa ayırt ediliyordu yani saçlar şöyle falan böyle ondan sonra oturup konuşmaya başlayınca e, diğerleri birazcık böyle daha kaderciydiler yani kabullenmiştiler falan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 çocuklar giriyor çıkıyor bazen bir kedi giriyor çıkıyor onların hayatlarına dair bir şeyler giriyor çıkıyor ve o dediğim kurmacanın tekrar tekrar oynandığı hissi hani zamanın bir şekilde durduğunu hissediyoruz çünkü mekanı söylemiyorsunuz hangi köy olduğunu söylemiyorsunuz sadece çocukların isimleri var ve çocuklar isimleriyle varlar onlar bu filmi gördüler mi biliyorlar mı henüz görmediler maalesef ııı ee... Ama 20'sinde Siverek'te gösterime girecek. Orada bir sinema sonuna açılmış bu yıl. Bizim dağıtımcımız da ile anlaşmış. Ve 20'sinde oraya gideceğiz. Hep beraber göreceğiz. 20 Kasım'da. Çocukların ne düşüneceğini, ne tepki vereceklerini köylerine tepki vereceğini hiç bilmiyorum ama eminim onlar kendilerini güleceklerdir. Gerçekten çünkü köylerinin öyle bir tarafı var. Kendi yani başlarına gelen şeylerle çok iyi eğlenebiliyorlar. Yani hayata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 ee, var olan sahne yerine daha güçlüsü varsa çünkü bu bahsettiğimiz 70 saatlik malzeme aslında çoğu tekrarlı dayalı. Yani bu tekrarlanan şeyler arasında en güçlü olanı hani seçmeye çalıştık, en işlerisel olanı seçmeye çalıştık ve çok radikal bir değişiklik yok benim hatırladığım. Çocuk hangi çocukları seçtiğimizi başta bilmediğimiz için ilk önce öğretmeni seçmiştik. Ee, bir hafta filan sürdü o şey.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 sonucunu çıkartıyor. Dolayısıyla beslenemedikleri bir şey yok. Onların beslenemedikleri için de yazın başka bir verimle çalışmalar falan filan mümkün değil. Onlar kendi hayatlarına devam edecekler. Ta ki yeni bir zorunluluk ortaya çıktığında o çanta asıldığı yerden çıkartılacak ve okula yeniden gidilecek. Bu da işte eğitim sisteminin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 bundan sonra filmin e, uğrayacağı duraklar neler? 3 aşağı 5 yukarı bellidir sanıyorum e, kaçılacağı festivaller şimdi festival trafiğinden çok artık seyirciyle buluşmayı önemsiyoruz yani festival yolculuğu aslında seyirciyle buluştuktan sonra bitiyor e, benim açımdan biz artık e, kendi festivalimizi yapıyoruz yani şehir şehir dolaşıp e, seyirciyle buluşup onların e, kafalarında oluşan soruları tartışmak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 mecrası yani seyirciyle buluşma noktasını daha çok önemsiyoruz en başından beri ve bütün çabamız bu yönde ikimiz ayrı kollara ayrılıyoruz Ankara'dan sonra ben İzmir'e, Eskişehir'e Bursa'ya gidiyorum Özgür Mersin, Adana, Diyarbakır, Batman'a gidiyor ilk vizyon için sonra ikinci vizyon için planlamamızı yapmadık ama Urfa'ya gideceğiz, Van'a gideceğiz